var. İyi akşamlar arkadaşlar. Yani akşam olmadı değil mi? <gülüyor> Değer, e, bu bu herhangi bir süresi bunun başı da devamı değil. E, Atın dediğimiz kurşun. Hanım, ee, ee, Bu sene bu konuyla alakalı bir gençlik toplantısı yapıldı. Var. Orada konuşulan bir konu. Konferans. Efendim? <gülüyor> Sesle alakalı bir sıkıntı var. Şimdi <gülüyor> iyi. <gülüyor> Onunla ne işi var? Yanki yapıyor. Yanki yapıyor. Bu adam Geliyor mu şimdi? Bağırca geliyor. Bağırca. Bağır. Bu ne görünüm attı? Cildi cildi attı. Peki bağırırız ama. İyi mi? İyi. Ya, o böyle nasıl anlatacağım ya? <gülüyor> ee, Dolayısıyla bu sene yapılan bu gençlik fuarındaki konuyla alakalı e, benim de uzun süredir yüttüğüm e, çalışmaların bir tür takvimini yani henüz sonuçlanmamış nihai olarak den de bir e, kesin ve açık sonuca ulaşmadım ama e, özellikle geçen sene Ömer Türkan Hoca'nın organize ettiği Ahlaki Ümeyide, yani Ahlak Ümeyide adlı çalıştayla sunduğum bir bildiğinden sonra üzerine düştüğüm bir konuyu paylaşacağım sizinle. Bu konu genelde bilgi, ilim, eylem yani amel ilişkisi. Şimdi hepimiz günlük hayatımızda bu konuyla ilgili çok şey bulmuşuzdur. Yani biraz daha dini ilimlerle, e, konularla ilgiliysek mesela en meşhur deyiş nedir? El-ilmü vel-amilü tevvâ, değil mi? İhim ve amel, ikiz kardeştir. ve cehlu ve batânetu tevvâ, cehalet ve bataletler ikiz kardeştir gibi İbn-i Metinlerinde çok sık kullanmaz. Hatta hatta hemen hemen bütün e, İslam literatüründe, diyelim Taşgörü Zahmet Mühtavus ya da bir tasnif uyun, birimden sınıflanması kitapların girişlerinde e, ilimle alakalı herhangi bir betimle muhakkak ilim ile amel birlikte zikredilir. Zaten büyük kök uyumu gereği iki sözcük aynı kökten geldiği için amel ile alim ile biliyorsunuz Arapça adımlarını kendi değiştirirseniz yeni eee sözcüklerle elde edersiniz fakat anlam atrabamı devam eder. İşte derslerde geçen senelerde yaptığımız derslerde indi bu devenin meşhur bir cümlesine e, atıp atıf yapmıştım. Bilgi ve amel bilginin menlikte var ederler. Önce bilgi var, sonra amel var. Eyler var. Enden ameldeki bir zincir tutmuyor ama ya da önce eylem var sonra bilgi var böyle değil bunlar birlikte eş zamanlı olarak birbirlerini var ederler demek şu bir sözü vardır. ya da diyelim ki Cezmi'nin el cami, Beynül ilmi vel amel en nafiu fi sinati ilmin hiye dedi bir sözü var. Mekaniksta da böyle bir sözü. İşte burada da ilimle ameli bilgiyle eylemi ...bir araya getiren eser yazdığını iddia ediyor ve çok e, ilginç bir cümlesi var. E, eyleme dökülmemiş, uygulaması yapılmamış bilgi diyor, bu çok enteresan bir cümledir, doğru ile yanlış arasında bir noktadadır. Yani uygulaması yapılmamış, efendim e, taklit edilmemiş, e, eyleme dökülmemiş bir bilgi... Doğru mu da yanlış mıdır? Bu, muandakta olan e, bir durumdur. İşte Yana İbn-i Hacım'ın mukantelesinde insanı insan yapan iki temel e, güç, akım, el, bilgi, fikir ve iş, eylem e, tabiri var. Neticede, neticede e, İslam kültürü içerisinde hayata siner mesela ne diyoruz? Ya bu hocanın iyi niyet ama ameli yok. Değil mi? Biliyor ama yapmıyor. <gülüyor> bu tür şeyleri kullanıyor. Bunlara girmeyecek. Ya yani, kısaca kısaca eee ortalama bir İslam e, kültürüne sahip herkes bu konuda eee ilimle amel arasında zorunlu bir ilişki Lazım menzum ilişkisi olduğunu bilir. Böyle bir kabulümüz var. Bilgi, eylem. Bu lazım menzum ilişkisidir. Bir gerekliliktir. Ve sorumluluğu kabul edilir. Benim bugün konuşacağım konu bu. Bu ilişki gerçekten zorunlu değil. Çok teknik bir konu aslında. Yani çok da büyük flaşlar etmeyeceğim. Yani çok sivil bir konuyu paylaşacağım. Zorunlu oldu neden çıkmış? Niye böyle bir kabul var kültürde, ortamda kültürde niye böyle bir kabul var? Bu kabulün arka planı, tarihsel arka plan nedir? Yazım geliyor bu. Buna itirazlar var mı? Açıkça söyleyeyim, çok ilginç sonuçlarla karşılaştım. Ben. Şimdi bunun bak bunu Paris'ten buna eee itirazları henüz tam anlamıyla faiz etmedim, çözümlemedim. Onu da yapacağım. Ee, ama onlar da bahsedeceğim. Sonuç şu. sonuç şeydi, son temelleriydi. Yani temel Adam öldürüş, demişler kim yöldürdü? Hiç sormadım ya, bir soyun. Adam öldürdü. biz de öyle dedik kendimiz. Adam önce dövüne, sonra ne diyorluklarını Halbuki Habbi yanlış olabilir bazen bu. Ee, ben de kendimiz olduğum o gün ha, benzer bir şey yapabilir. Bu zorunlu ilişkisi arkadaşlar, Yunanî bir fikirdir. Bu dağın felsefesinden bilir. O da tabi arkaik, daha önceki kürtlere dayanıyor. Bunu temelendireceğim. Ve buna en büyük itirazı ilk bir şekilde tasavvuf ediyor. Tasavvuf, sufiler, arifer, bu ilişkinin zorunlu izlenimi var. Şaşırdık değil mi biz? Tam tersi olması lazım dedik içimizde. Öyle mi? Özellikle tasavvuf söz konusu olduğunda. Ama eee temellendirmeyi yapınca şimdi temellendirme yine temele geldik. Eee doğr sonlamanı yanlış olduk süreciz. Temellendirmeyi yapınca ee, bir şey çıkacak ortaya, bir resim çıkacak. Yani niye itiraz ediyorlar e, sufiler? E, bu ortaya çıkacak e, bence. Bitirdiğimiz zaman bunu göreceğiz. Şimdi burada e, şu zorunlu ilişkisini şöyle formüle etmemiz mümkün. X herhangi bir kişi A'yı biliyor ise Şimdi bunları yazmayayım ben. E, siz, A'yı biliyorsa ve A doğru ise, bakın şartları görüyorsunuz. İstirahat A'yı herhangi bir bilgi biliyor ise ve bunun ve A da doğru ise, A'yı eylemelidir. Şey bu? Lazım ezilip ilişkisi bu. Eylemelidir. Bu meli malı bir zorunluluğu bildirir. Bütün problemler buradan çıkıyor zaten. Çünkü e, geçen sene yaptığım sunum Meli Malı'nın ontolojisi. Yani bu Meli Malı nereden kaynaklanıyor? Ya bir insana diyorsun ki içki içmemelisi. Ya da hırsızlık yapmamalısın. Şimdi arkadaşlar bu öyle basit bir iş değil. Bütün hayatımızı bu tür emir ve nehirler organize ediyoruz. 60 günlük hayatı ona göre yaşıyoruz. <gülüyor> ya düşünseniz de bu medeniyet bambadır, hepsinin yanlış olduğunu düşünün. E vallahi bizim ömür boşa geçti. Öyle demez misiniz? Ama bütün kültürlerde emir ve nihilizm işleri var. Buyruklar var. Şunu yapma, bunu yap. Bu yap, yapmayız. Biz ahlaki bir öneme olarak ele da yapmamalısın. Yani sana bir tercih hakkı bırakıyor da. Onun için bir, bir sen önceki inşallah makale olarak çıkacak malının ontolojisidir. Malın bilini ontolojisidir diye çalışmaya bakın zaten bu konuya e, geldim. Bu şey ifadiyi işte İngilizce İngilizce bir ana dilimizde bir shoot, mast ya da ont dedikleri. Zengin bunun zengini fizik midir? Yani ahlaki önermelerimizin e, yapılıp yapılmaması doğal süreçte mi Bir namus mudur? Bir uçlaşımsal olan mıdır? Nedir bunun kaynağı? Bu e, çerçevede ortaya çıkıyor. Şimdi diyoruz ki x a'yı biliyor isek ve A da doğru ise X A'yı eylemelidir ve bu da iyidir. X A'yı biliyor ise A da yanlış ise X A'yı eylememelidir. Yapmama mıdır? Yaparsa kötüdür diyoruz. Şimdi iyi ve kötünün hayatınızdaki yerine dikkat edin bakayım. İki tane ontik eee bu ortik makas Nesneleri, olup olayları buna göre bölüyorsun kesiyorsun bu iyi bu kötü bu iyi bu kötü, bu iyi, bu kötü. ve ona göre bir kategorizasyon kategorizasyon yapıyorsun gerçekliği ikiye ayırıyorsun bir tarafı olumluyorsun bir tarafı olumsuzluyorsun bir tarafa göre yaşıyorsun bir taraftan kaçınıyorsun ve biraz önce dediğim gibi altmış yıl sonra bir saniye diyor ki ya da kırk yıl sonra bana bu tasnif yanlış. Sen makası yanlış kullanmışsın. Hasan Çamlı Cumhuriyet kurduktan 2 yıl sonra balık eserine gidiyormuş. Çobanın bir tanesi Hani normalde bahçeden sarkan ağaçları meyvelerini alabilirsin de çıkmış duvara bahçenin içerisindeki meyveleri topluyor. Hasan basit çantayla demiş ki e, oğlum evladım bu yaptığım ha başkasının malını alıyorsun. Cevap çok müdithid. Dönmüş bey amca, cumhuriyet kuruldu bundan yalan yanlış olduğunu öğrenmedin mi abi? Bunlar hepsi rafiymiş. <gülüyor> çolan diyor buna. Ha. Hasan Masrişan'da diyoruz. Akif'in dağın adı. <gülüyor> Şimdi böyle, böyle bir şey. Gel bir sürü çolan çıkıp dese ki abi kırk yıldır yaşadığın ontolojik şema değerler şeması yanlış. Makası yanlış kullanmıştır. Olgu olanları yanlış tasvir etmişsin. Senin olumsuz baktığın olumlu, olumlu baktığın olumsuz. Bütün bir hayatın kalanmaz mı? Yani. Değer deyip geçmeyin, hakikaten değiyor adam. Değer deyip geçmeyin, ahlaki değerler, politik değerler, siyasi değerler, estetik değerler böyle kolay bir Adama çok değiyorlar, yani bazen çok acı değiyorlar. Ya düşünsene öyle böyle hiç geçmiyor adam. Lan belki lezzetlidir. Ya da çalmak niye kötü olsun? Değil mi? Nasıl? <gülüyor> evet. Dolayısıyla bilgiyle ahlak yani şey, paralel nedir? Paralel mi çalışır? Paralarla ilişki zorunlu mudur? Bu sorun kaniy bir sorun tabii. Yani bu İslam kültüründe ortaya çıkmıyor mu? Bu, Yunan felsefesinde Dediğim gibi, daha önceki geleneklerde muhakkak buna benzer tartışmalar var. Ee, oturacak yer mi yok yoksa konuyu mü beğenmeyiz? Konuyu beğenmeyizsiniz, yurucan... Sambalye... Gel burada otur. Gel buraya otur. Patkonda masa var, şey, sambalye. Hayır, buraya kadar gelmişsin arkadan trafiğinde. Bir sıkıntı yaşama ya. Abi ne etti? Şimdi ne konuşan şey bu adam. Bunun için şimdi gergin... <gülüyor> Arkadaşlar ses gelmiyor bakıyor. Hah? Onun bu ilk defa böyle oldu ya. Niye? Peki bağırınca da <gülüyor> <Al> mı? Baba ya bunu. Lehte daha kez zoramadım. Peki bağırarak tamam. Evet. Ya, ya, ya, ya, ya. Bu ee, <gülüyor> <gülüyor> bu ilişki yani bilgiyle eylem arasında zorunlu bir ilişki vardır. Bir zorunlu, ilişki zorunludur. Fikrini biz yazılı olarak ilk defa Sokrates'in tabi datomuza üzerinde yazdılan metinlerde görüyoruz. Sokrates'ten başlıyor bu süreç arkadaşlar Aristoteles'te sistematik bir karakter kazanıyor. Özellikle Lykeba Kasetik adlı kitaba bakarsanız, Aristoteles'in bir kitabı var. Türkçe'de tercüme edildi. Orada Aristoteles bunu açık seçik, hiçbir yorumuma bırakmayacak şekilde bilen doğru ileler, bilmeyen yanlış eder. Yani bir insan hırsızlığın kötü olduğunu biliyorsa hırsızlık yapmaz. Buna inanılıyor. Belki yapıyorsan, gerçekten bilmiyordur. Gerçek hayatta bu böyle mi acaba? Bak şimdi bunu da düşüneceğiz. Fakat, tabi denkleri ne bu adamları? Niçin böyle bir e, tırnak içerisine gerçekten kopuk bir çıkarımıza bulunuyorlar? Bakacağız ona. Daha sonra sıvı Bu talihsel kısmına fazla vakit kaybetmeyelim. Sıvı acınatı da biliyorsunuz benzer bir iki özellik var. Bunun en tipik tipikali Batı felsefesinde Spinoza'dır. Spinoza'nın ahlak kitabını, etika kitabını okuyan, felsefe çalışan arkadaşlar bilirler tamamen geometrik ispat anlayışına göre kurulmuş tanımlar, aksiyonlar, onlardan çıkarımlar, tanımlar, aksiyonlar, onlardan çıkarımlar. Geometrik kitabıdır, ahlak kitabıdır, belli değil. Bu geometriye dikkat edin. Geometri meselesini anlamadan, bu meseleleri anlamak çok zor. Çünkü geometri, hala bugün bile bilgi idealinin, örneği prototipi olarak görüldüğü için insanlar sahip oldukları bilginin geometrik kesinliğini nasıl elde edebiliriz, Geometrideki gibi kesinliğini nasıl elde edebiliriz, düşünüyorlar. Bakın, kendi, ilk İslam Fiyozofu, kendi, en önemli projesi neler biliyor musunuz? İslam ilaçlarına geometrik bir kesinlik kazandırabilir miyiz? Yani itikar ilgilerine adam bunun için oturuyor, proje iliştiriyor. Ee, tabii bilginin kesinliği hayati bir konu. İnsan, biraz önce verdiğimiz örnekleri gösteriyor ki, belirsiz, yanlış bilgiye göre yaşamak, hakikaten bir süre sonra hayal kırıklığı yaratabilir insanda. Bu arayış, yani bilginin güvenetindeki gibi kesin olması arayışı, her türlü bilimi tabii. O, çok eski bir araç değil bu. Descartes'tan beri, Spinoza'dan beri bu modern dönemde bile bütün bu probabilistik olasılığı bilgi almayışa rağmen hala inancımızı temekçesine kaybetmemiş vaziyeteyiz. En son bu işi harta görüyoruz. Hatıbelik imperatifle Kant'le Kant bile bilmiyorum Kant'ın e, pratik ahlak felsefesi o arkadaşlar. E, fark etmişlerdi Kant'ın mesela birinci kritiği ...tam bir mühendisliktir. Ama... ...stratik hakkında dinlediğinde edebiyata gayretti. Fakat bütün arayışı, bütün derdi... E, ahlaki bilgiye, moral değerlere... E, ...matematiksel... E, ...yani sentetik a priori, teknik şeyleri dinlemeye çalışacağını değil mi? ama... ...nasıl ki bilimsel bilgide... E, ...ya da şöyle diyeyim... ...Kant'a göre bilgi veren önermelerde sentetik aprilörü olan bilgidir. Aynı diye bilmiyorum. Bilimi buna göre temellendirip aynı şeyi ahlakta yapmaya kalkar. Yani ahlaki önermeleri e, sentetik aprilörü olarak ifade edebilirsek ki buna inanıyor, ahlakı da kesin bir bilgi olarak, bir bilim olarak kurabiliriz. Ahlaki önermelere, ahlaki yargılara da bir kesinlik verebiliriz. Bizde İslam kültürüne baktığımız zaman Farabi'den başlıyor i̇bn Sina, İbn-i İskevey, Nasreddin Tuğsi, e, Celalettin Dembani, kral kadar. Sonra iyiciden başlayıp e, öğrencileri, Haşköpüzade, Ünen Cırpaşa, Ahmetli'den ta 10 lukun kadar benzer bir şekilde bilgi ile eylem arasında yoğunlu ilişki olduğunu kabul ediliyor. Fakat dikkat ederseniz burada, hemen söyleyeyim, meşya'yı çizgi var. Çok ilginç. Yani Aristotelesçi, bu da İglisi'nin çizgi, bile diğer yüklerden kurtulmakla birlikte bu zorunlu ilişkisi e, açıkçası bunu ciddi bir şekilde incelemek lazım. Şimdi, uf, sallamayın bunu. E, acaba, acaba, Kelamcılar, Özellikle 1350'den sonra e, İbn-i Sinadi Termolojiyi de birlikte bilgi ile eylem arasındaki ilişkinin zorunluluğu konusunda neler söylemişler? Tüm metinleri bu konuda çalışan arkadaşlar, doktora tezi Bu e, böyle özelliği de oluyor. Bir şeyin çıkıyor da e, İnceleme lazım. Şimdi, niçin böyle bir arayış var? Bunun hizmetin anlamda özellikler değildi. Şimdi klasik geleneklerdi. da Bilgi. Ne? Üç özelliği var değil mi? Bir kere bilgi, aklıdır. akıl üretilir bilgi. Burası. 12'den sonra bir karar demesi, burası demesi büyük bir problem olduğunu biliyorum. Ama siz bunu görmeyin. <gülüyor> hocam? Yani ne var ki artık burada? E, Aklidir bir kere bilgi. Hissi, hadsi, ve benzeri değil, akli olacağımızdır. Akli olduğu için külli olacak, tümel olacak, zati, özel olacak ve kat'i olacak. Yani bu işin istisna sormayacak. Çünkü ancak böyle bir bilgi bize gerçeklik hakkında bir sun yapabilir. Eğer tümer değilse yani tam değil, Evet. Özet tarif etmiyor. Nedir o adı? E, arazlara, sıfatlara ilişkin. E, kesin de değil. Yanlış da olabilir dersek bu bilgi bilgi olabilir mi? Biz halbuki gerçeklik hakkında bu gerçeklik, ilahi gerçeklik olabilir, fizik gerçeklik olabilir, metafizik, matematiksel, sosyal gerçeklik, alan, hangi gerçeklik alanı olur olsun bilgiden amaç, o gerçeklik küresi hakkında, olgur olarak hakkında e, kesin, tabii bugün bu, bugün için, özellikle on 10, 10. sonra değiştiği şüphesiz ama, yine de biz, e, teorik olarak bilginin tümel ve kesin olmadığını bilsek bile, öyleymiş gibi, biş gibi davranıyoruz. Çünkü öbürü hakikaten büyük bir sıkıntı yaratabilir. Yani, Kantın, Ceznanın hatırlayacak vergi merkez var ya Alman şairi Safak'ın kritiği oldu. Durdurdu. Sonra ne diyordu? Hatırlarsınız burada bahsetti. Mıstır kan. Onu bunu bilmem. Bana bir cümle söyle. Bu kitaptan sonra hakikati bilecek miyiz, bilmeyecek miyiz? Kusura bakma diyor. Bilmeyeceğiz diye intihar ediyor. Hangi insan intihar edecek dedi kanıt? Hakikati bilmiyorum diye. Hakikati bilemeyeceğiz bundan sonra. Niye hakikat diye aslında hakikat bilinmiyormuş. Var mı? Yok. Niye? Çünkü biz <gülüyor> bu şiiz şey zaten çoktan kaydı. Bilgiyle ahlakımızla hiçbir sorun ilişkisi yok bak konuşuyoruz bunlar. Adamlar böyle bakın adam canını atıyor ya. Anlamını kaybediyor adam. Eğer gerçekliği bilmeyeceksen, hakikati bilmeyeceksen niye yaşıyorsun? Böyle bir yok bizim. Böyle yani derdimiz yok. Makam ve meşgulümüzü kaybedince bizim dahil ederiz. <gülüyor> Bak, herkes buna tepki verdi. Çünkü hepimiz önerdi. Kimse şeytana kış lokuşturmaya kalkmasın. Anlıyor musun? Evet. Şimdi burada akli bilginin bu üç özelliğini ahlakta da istiyorlar. Sokrates ve çizgisi. Biz ona Aristoteles için bir ancak sizi diyoruz felsefe tarihinde çünkü bunun sistematize edilmesi Aristoteles bunun son sınırlarına kadar taşan bir sinan bu çizgi ahlaki eylemi boşaltılacak kadar ahlaki eylemi özetler olarak da aynı şey istiyor bir kere eylem akli olacak bak burası önemli niye biraz sonra bahsedeceğim burada duyuya, duyguya, tutkuya yer yok. Akli olacak. Eylemlerin kaynağı akıl olacak. Akıl olduğu için bilgiyle zaten ortak bir zemini paylaşmış oluyor. Akıl. Ne demekse biraz sonra bundan bahsedeceğiz. Bundan dolayı eylemimizi de boşandıracak bilgi, küllü, zati, össel ve e, katil olacak, kesin olacak. E, Ayet doğal, eğer bilgiyi akıl üretiyorsa, eylemi de akıl boşandırıyorsa, ikisinin de özellikleri doğal olarak akıldan kaynatmaktadığı için aynıysa o zaman burada bir zorunlu gelişkisi vardır. Tabii bunu anlayabilmek için kognitif, klasik kognitif psikolojiyi bilmek lazım ama biz ona bilmeyelim. Şimdi burada... E, Akıl dediğimiz hadise merkezi bir kavram, merkezi bir yer olmuyor, akıl. Buna ayrıntısına teknik ayakları gibi neden şunu söyleyebilirim. Şöyle düşünüyorlar, akıl e, her zaman tek, tekrar ettiğim bir şey söyleyeyim. Bu insanların e, 17. yüzyılda kadar bütün Akdeniz dünyasının zihniyeti bilgisayar zihniyetidir. Ekran ve yazılım programıyla gerçekliği iki. E, insuldan yürekkep görüyorlar. Bakın bu çok önemli. Aslında nereye geleceğiz biliyor musunuz? Şimdi atlayayım diye anlayayım. Kullandığımız terimlerin, kavramların, sözcükleri o kadar büyük bir tarihi arka plana dolayısıyla yükü var ki bunları bilmeden günlük dilde çok rahat kullanıyoruz. Akıl diyoruz, ahlak diyoruz, değil mi? Geri diyoruz. E, bunları niye? yani ne görü ne bunun, delaveti ne, neye rekl ediyor, içeriği de bu konuda bir bilgimiz yok. Bütün o yükü taşıyor abi bu kelimeler. Şimdi klasik sistemde, bu İslam'da daha ilgimi var. Bir madde var, bir de mana var. Bir madde var, bir de akıl var. Bu iki sistem, evren, bunlardan ibaret. Dolayısıyla evren de akıl ve madde başından beri bilgim var ya bugün acaba. Bilmek. Patladığında sadece madde patlamıyor, Onun sonuçta mana da var. Ki o mana dediğimiz logos, akıllı süreç içerisinde belirli yapılan ortaya çıkıyor. evrende gördüğümüz yapı bu iki entitenin sarmaşık halde olması, karmaşık halde olmasından kaynaklanıyor. Şimdi insanda ortaya çıkan bu akıl tanımı gereği mana olduğu için saf iyidir, maddi yok çünkü maddeye dolaşıyor fakat kendisi tek başına maddeden hali. O açıdan e, akıl dediğimiz hadise, şurtdaki hadise insanın ne dedik akıl ve madde, ile birlikte ahlak dediğimiz hadise esas itibariyle aklın bu maddiyi kontrol etmesi, denetmemesi. Bu kadar. Akıl tüm kozmik ve teolojik bağlantılarla birlikte bedeni kontrol edecek. Bedenin ayrıntılarını bilmiyorum. Bedenin de kendi içerisinde tabakaları var. Kısaca burada duygularımızı, duygularımızı, tutkularımızı nokta nokta nokta denetleme işi ahlak. Ama nasıl bir denetleme? Neye göre denetleyecek? Çünkü denetleme bir ölçüt ister. Evet, akla göre denetleyecek. Aklı neyine göre denetleyecek? Çünkü akıl, akıl olması bakımından mutlak hayırdır. Hayır. Mutlak iyidir. Aklın ilkelerine göre denetlediği zaman bedeni, duyuları, duyguları, tutkuları iktidar, adalet, fazilet, elde üzere duracağı için ahlaklı olmuş oluruz. Kast edilen klasik gerekli ahlak bu. aklı bedeni denetlemesi. Aklın tutkuları denetlemesi, aklın duyuları denetlemesi, aklın şehveti denetlemesi, aklın öfkeyi denetlemesi, ne derseniz buna. Fakat bunu, bakın dikkat edin, dışarıdaki bir diye göre değil ama, burada din yok, burada Tanrı yok. Yani, tanrı yok. yani Tanrı'nın emir ve rehilerine göre değil, ya da hukuka göre, devletin yasaklarına göre değil geleneklere, göreneklere göre değil. akıl ilkelerine göre. Hem bireysel anlamda akıl ki bu bireysel akıl, kozmik atma falan falan. Bu ilkelere göre ki o akıl, akıl olması bakımına dediğim e, mutlak iyidir, mutlak hayırdır. dediğin zaman sen e, o hayna göre davranırsın. Bu akıldır. Şimdi bunu bu şekilde gördüğünüz zaman yani şu akıl hem bilgiyi hem de eylemi üretiyorsa bu bilgi ile eylem arasında zorunlu bir ilişki vardır. Çünkü buradaki eylemden kast edilen aklın denetlemesi neticesinde ortaya çıkan eylemdir. Tutkuyu, duyguyu, şehveti, öfkeyi eylem kabul etmiyor adam. Dikkat ederseniz burada arkadaşlar öyle bir noktaya geliyorlar ki ahlaklı olmakla bilgili olmak aynı şey. Şimdi Kant çalışan ya da okuyan arkadaşlar bilirler. Kant Kant'ın ne diyor ahlak ilkesi olarak öyle davran ki davranışın genel bir ilke olsun. Yani Allah'tan korktuğun için, cennetten cehennemden korktuğun için ya da ne bileyim ben devletten korktuğun için, annenden babandan aldırmamak korktuğun için değil, hakikaten aklın ilkelerine göre. Bakın aynı şeydir. Kant'ın ahlakıyla burada bir fazla bir fark yok. Sadece Kant'ta kozmik ve teolojik bağlantılar ortaya kaldı. Yurt ayakta aldı çünkü e, 17. yılından sonraki sektiverleşme süreci içerisinde kazanılan bir sonuç bu. Normal. Ama burada da aynı şey aklın ilkeleri. dost ahlak, bilgili olmakla ahlaklı olmak aynı şey. Bilgisiz olmak ahlaksız olmak da aynı şey. Böyle bir e, ilişki kurulmuş oluyor. Onun için Ayşenides şunu açıkça söylüyor. Kötü olduğunu bildiği halde bir insan nasıl hırsızlık yapar ne ya? Gerçekten herhalde bunu bilmiyordur denek yolunda kalır. İlkomotası edip de. Efendim? Yanlış mı gidiyor hocam? Ben evet. Onun için Sokrates ne diyoruz? Erdem bilgidir. Bilgi erdendir. Bakın özdeşleştir. Erdem dediği ahlaklı davranmak, fazilet, bilgidir. Bilgi de erdemdir. En yüce erdem nedir klasik gelenekte? De? bilgidir, Değil mi? Aristotelesi anlılmayın. En yüce erdem bilgidir. Bilgi de en yüce erdemdir. Erdem de en yüce bilgidir. Bilginiyle özdeşleştirilmiş olan. Bilgiyle erdemi doğalçla özdeşleştirilmiş oldu. Bu öyle bir noktaya gidilmek artık doğru ve iyi yanlış ve kötü özdeşleşmiş oldu. Halbuki doğru ve Yanlış. epistemolojinin mantığın hatta konusuyken iyi ve kötü de eylemlerin konusu, şey, eylemlerin kavramları değerliyle bu ikisini e, birleştirmiş okudular. Ortaya dediğim gibi biraz önce duyudan, duygudan, topludan arındırılmış e, soyut bir mekan çıkıyor. Burası soyut. Soyut bir insan ve bu soyut insanlığının üzerinde var operasyon. Olması gerekenin dünyası, ideal bir form ve nasıl davranılmalı, nasıl davranılması gerekeni yapar. Da. Ee, böyle bir yapı ortaya çıkıyor. Soyut insan, şimdi bunun ne demek olduğunu anlatacağım. Soyut insan olması gerekeni yapacak ideal bir form var burada. Buradaki soru nasıl davranmalı bu insan, bu soyut insan? Ya da nasıl davranması gerek? Bitti. Halbuki son insana baktığın zaman orada oran var. Reel, idealdi Ve idealle reel arasındaki arası ilişki hep bir yaklaşıklık var. Hiçbir zaman reel olan, ideal olan tam temsil etmiyor. Ve burada nasıl davran ve bakıyorsun? Tasviri etik dedikleri 20. yüzyılda betimlenici e, etik de diyorlar literatürde ortaya çıkıyor. Şimdi bu nedir biliyor musunuz? Su insan, soğuk insan yuvveti de hareket ederek kuruluyorlar Şimdi bir ağaca baktığınızda ağaç yuvarlaktır. Öyle değil midir? Ağacı kestik, orada bir daire çıkmaz mı ortaya? Ağacın kubi gövdesini kestiğimizde. Ama biz biliyoruz ki o daire, ağacı kestiğimizde gövdesinin o daire yaklaşık bir dairedir. Niye göre? zihninizdeki, aklınızdaki ideal daireye verir. İdeal daire ve e, yaklaşık daire ve el daire arasındaki ilişki, yaklaşıklık ilişkisidir. İdeal dairedeki tüm geometrik özellikler, pi sayısı, çapla şevre ilişkisi, kilişler, teğetler, düşünün işte bütün bunların, o onlar, ilişkiler de ideal ilişkilerdir. Şimdi ama çok ilgin bir şekilde, bu ideal ilişkileri Bağırmıyorum ha yani, bilerek bağırıyorum. Yani inşallah ne? Bağız etmiyorum. Yani bağırma konuşması beklesem de, bağız dil bana. Temel'in fıkrasına benzedi semin yaptığın. Bu mi? Gerçek... Yok. Ne diyeceksin? Televizyon programı. Ha, televizyon programı çıktı, ha, İyi. Bu <gülüyor> yani Temel, temel, ııı, e, fakat pencere kenarına koymak <gülüyor> istiyor, dolu. Leopoya gitmiş adam, geçmiş benzerken adam doğrudan dönünce demiş ki beyefendi demiş niye yirmi otobüs bak uşağın ben seni indi zannettim ben <gülüyor> sen de siz hiç anlamadınız bir gün <gülüyor> bu da beskili Bir temel müzeye gitmiş Fransa'da on yirmi cürbün yöneticiler çok güzel bir yıldır oturmuş. Hemen de yani, <gülüyor> demiş, e, görevler demişler ki bir efendi bu tahta oturamazsınız. Niye demiş? Senem bu 14. düğünün tahtıdır. Gözü kokarız demiş. Yani, <gülüyor> yani dernep değil bu. Hepsi de gelsin. Evet, biraz ama alır. Evet. Şimdi şimdi e, İdeal geometri daire, ideal geometrik daire, yaklaşık reel daire, yaklaşık bir ilişkisi var. Fakat ilginç bir şey var arkadaşlar. İdeal daire de tüm özellikler yaklaşık dairede de işe yarıyor. Ölük, biz ideal daire, hendesede geometriler, ideal daire üzerinde yaptığımız tüm bağıntıların karşılıklarını gerçek dairedeki fakat yaklaşık İdare göre yaklaşık olan dairelere görüyoruz. İlgili bir şey. Şimdi, ayrıca buna benzeterek düşünüyorlar. Bunlar zihniyetini anlamak için ve bunun İslam dünyasındaki takibi ve çok önemli aynı değerler için de hatta daha büyük gerçekte matematikleri iyi anlamak lazım. Felsefe çalışan arkadaşlara duyurulur. Bir de genel durumlara bakılmaz. Şimdi bu yaklaşık ilişkisi çalıştığı için Yunanlılar ve onların takipçileri hiçbir zaman bilgi ile eylem arasındaki lazım menzum ilişkisi ya da zulmür ilişkisinden şüphe etmiyor. Bu yaklaşık bir şekilde ruh bir determinizmi determinizme dair gelirlenemeyecek, gelirlenemeyeceklerini görüyoruz buna Türkçe'den. Ve bu şeyde irade, karar, tercih, gerekçe gibi hiçbir kavramı kullanmıyor. Bak dikkat edin, soyut insan ya da soyut alanına gerçekleştiği için insanın <gülüyor> iradesi, bakın irade ile ihtiyar arasında önce ben size yapmıştım. İrade yani bizim Arzularımız, isteklerimiz, tutkularımız yok burada. Karar alma mekanizmalarımız yok. Tercihimiz hiç yok. Zorundu. Yukarıdan, akıldan geliyor. Böyle davranacaksın. Bitti. Ama ben bunu tercih etmiyorum diyemiyorsun. Dolayısıyla hiçbir gerekçe söz konusu değil bundan. O kadar büyük bir e, nasıl diyeyim? mekanizma e, determinist bir mekanizma konuyorlar ki bu şeyden Biliyorsan, senden asıl olacak, çıkacak ortaya şey, ahlak, e, dedi, doğruyu eylemektir. Bilmiyorsan yanlışı eylemektir. Doğruyu bildiğin fakat yanlışı eylediğin burada bir problem var. Burada bir hastalık var. Burada ciddi bir sorun var. Bu sorunu... E, Biraz sonra, e, e, ...biraz sonra ele alacağız. Şimdi... ...tabii burada arada buyruk... ...ya da emir ve neyin de birbirine... ...kalıştırılacak. Yani bir tür... ...ya da onu takip eden bir tür... ...mantıksal analizini... ...yapıyorlar. E, ahlaki... Önemli, ahlaki ...buyrukları, emir ve neyinleri... ...beli malıları... ...bir tür mantıksal önermeye... ...dönüştürüyorlar... ...ve bunun bir tür mantıksal analizini... E, ...yapıyorlar. Halbuki şu mesela sorabilirsiniz. Doğru mu? ve yanlışın konusu olabilir mi? Ahlaki önermeler, ahlaki, ahlaki, ahlaki, ahlaki, ahlaki yani şöyle diyorlar, inanıyorlar, basit bir şekilde bakın. 5 artı 2 yazdığım zaman bunun 7 olması zorunludur. E, bu kadar basit. Bunu denkler üzerinden de düşünebilirsin. Geometrik bir şekil üzerinde düşünebilirsin. Peki ben, 5 artı 2 eşittir 8 yazdığımda bu olacak. Yani böyle bir toprağa yaptığımda bu başka bir ama burada bir zorunlu bir ilişkisi bu kadar e, şey görüyor. <gülüyor> Dolayısıyla bilgi ile arasındaki bilgi ile ahlak arasındaki zorunlu ilişki matematik ve mantıhtan kaynaklanan ahlaki Ruyrukları e, mantıksal ya da geometrik olarak okumaktan kaynaklanan bir yapı e, gösteriyor. Peki bu böyle mi? yani bu insanlar nitelere baktığınız zaman e, bilen insanların diyelim ki e, adam politik açı. İyi, biliyor, yetişmiş, doğruyu da biliyor, güzeli de biliyor şeklinde ama davranışlara bakıyorsun. Öyle değil mi? Hepimiz genç şey Yaşadık mı? Yalnız ben çok yaşadım. Beraber yetiştiğimiz arkadaşların e, devlet kalemelerine görev aldığı zaman yaptıklarına bakıyorsunuz. Ya da akademideki e, öğrenci, hoca, hocaların arasındaki kendi ilişkilere bakıyorsunuz. Şimdi son derece dinden ama ticaretinde hilebaz adamın var olduğunu görüyorsunuz. Yani gerçek hayalına baktığımız zaman o sulut alandaki hiçbir yapımı birebir olmadığını görüyoruz. Bu nereden kaynaklanıyor? Yani nasıl oluyor da bunu kaçta bitireceğim? Sekizde bitirmem lazım. Nasıl oluyor da bir şeyi biliyoruz ama başka bir şey biliyoruz. Bunun nedeni nedir? bir şey biliyoruz, ama gidiyoruz başka bir şey yok. Şimdiye kadar anlattığım, bilgiyle eylem arasındaki zorunluluğun hem mantığı hem de tarihçesiydi. Ama şimdi gerçekliğe dönersen bir arka sayı mahkumense kendi hayatımdan, biyolojimden örnekler değilim. Şimdi bizim Trabzon, Avs Kemer Köyü, Allah'ım Doğru, En Son Köyü. Şimdi burada kadınlar hem işlerini yapanlar, hem çalışırlar dışarıda, herkeste kardı oturur. Bizim köyde bir köy. Çünkü olabilir, yani cahildir bilmiyor. Fakat köyde insanların emniyat mavinisi yaptığı, e, hakikaten daha sonraki araştırmalarında o dönemde bunu test edecek bir yüzük yok ama daha sonraki araştırmalarında test ettiğim çok bilgili, klasik ilimleri çok iyi bilen aliler vardı. İşte caminin hocası, yani hâlâ e, sözlerine davranışlarına atıf yapılan e, genelde çay Çaykaralıdır. Oflu Hoca, aslında Çaykaralı Hoca'dır. Ofun değerli bölgelerine eşkıya eriştirilir. Bizim bölgede dair olmuştur. Yani, dediler eşkıya. E, Çaykaralı da gayet doğal çünkü doğa müsait, tabiat müsait değil. İslam'dan önce papaz yetiştiriyorlardır. Müslüman olunca imam yetiştiriyorlardır. Cumhuriyetlerinde en çok öğretmen ve növr yetiştiren bölgede. Evet doğal. Ardinde öyle Çünkü düz arazi yok kardeşim. Adam yaşayacak bir şey. Hakikaten bütün o bölgedeki, köylerdeki imamlar çay Bizim köyün imamı da çay ama bu herhangi bir imam değil. Şimdi bu hoca, bu evliya evriye gör adam, bu yapıların yanlısı olduğunu görmüyor. Eminim camideki mağazalarında da, kadın haklarında da bahsediyor. Çünkü biliyoruz, bazı dinliyoruz, değil mi? Orada çok endesen şeyler, hani hocanın dediğini yap, yaptığımı yapma. Bu ne demek ya? Hani e, dediğiyle yaptığı arasında zorunlu bir işçi vardı. Bak ben bunu geçtiğimde, öylece geçtiğim dediğimde e, bu dökten bahsediyor Ben bunu yaşadım. Bu psikoloji işini. Annemden dolayı. Yani, Ulan yakın zamana kadar büyük diş tutar hepsi. <gülüyor> Hepinize dediğim gibi günlük hayatı var. Kendinizle bile arkadaşlar ya bırakın başkalarının suçluyoruz. Kendiniz bile bazen inanmadığımız, doğru bulmadığımız, uygun bulmadığımız şeyleri yapmıyoruz. yapıyoruz? <gülüyor> bazen buna beyaz yalan tutuyoruz. Bazen kimseye zarar vermediğim ki. Bazen de yapacak başka bir şey yoktu. Ben de kendimi kurmak zorundaydım canım. Dediğiniz olmuyor mu? Tanıdık bir şey bahsediyorum değil mi? Şimdi bulmak üzerinde duruyor muyuz? Bunlar üzerine gidiyor mu? Daha da büyük ölçekle konuşalım. Benim arkadaşlarım, öğrencilerin bir kısmı, bir devletim üretiyorlar. Bir kısmı geri döndü, <gülüyor> Ben geçtiğini hatırlıyorum. Bu arkadaşlar yaptığımız sadece Türkiye'li değil, Dünya'yı, biz, Güneş Sistemi'ni, galaksiyi kutlamak için var. Ve bunlar samimiydi. Bakın, bunlar şey değildi. Yani, o genç, yani biz imaret etki okurken konuştuklarımızı hatırlıyorum. Ben bugün onları konuşuyorum. Bırakın gençlik. O dönemin şartları öyleydi. Sadece bizim cenah değil. Bütün cenah. Soncusu, sağcusu, yolcusu, kolcusu. E, dünyayı kurtarmak, atalarımızdan, ecdanımızdan gelen mirası edilir alıp yeniden bilinen neler yapmak. E bunlar samimi bir şekilde konuştuğundayız. Bizim lisede hemen farkımız olabilecek. Bugün bunlar konuşulmuyor. Bu insanlar Hadi buyur dediklerinde niye farklı şeyler yaptılar? Böyle bir yazı başka, o başka bu başka felsefesi diye. İslami mimar mahsul ediyor adam, büyük konuşmalar yapıyor, buyur abi deyince yaptığı mimari ortadan. Toki kelimesinin hüdde ben bazen değiştirip ee, bir harf koyuyorum. Çünkü artık biraz inceldim onu şimdi ya onu kullanmıyorum ki, Tokyo'nun işte çay koyup bir var da, ayıp olmasın diye. İnşallah zaten. Türk İmadesi değil ayrı bulamazsın. Selçuk, Osmanlı, Tokyo. <gülüyor> Tokyo İmadesi. Acayip iyi Şaka yapayım. Nasıl oluyor da, nasıl oluyor da... ...bu insanlar... ...bunun yanlış olduğunu bildikleri abi yapıyorlar. Ben burada anlattım, belki anlatmadı bilmiyorum. Bana sabah attın Zahin Üniversitesi'nde bir hocamız anlattı. Üniversiteyi kurarken e, ilk dağlı genç mimar arkadaşları toplamışlar. Demişler ki bize bir kampüs, yani reçekolojisi. Getirdikleri projeye baktık. Ya bunu için mi güntü koparıyordunuz siz? Bunu için ne istiyordunuz? E, ya hangi şey yaptınız? Ya e, biz bunu biliyoruz, başka bir şey bilmiyoruz. E konuşuyorsunuz? Yani bakın çok örnek verebilirim. Şimdi biliyoruz bunu ama aslında çok açık bir durum. Yıllarca adam bir iddia için hayatını ortaya koymuş, buyur dendiğinde o iddianın tam tersi ışık. Politikada, diyanette, siyasette, hiyanette hepsinde bu var. Şimdi bu bizim sorunumuz entelektüel olarak biz bir sorunla yüzleşeceğiz. Yani insanlar bilgisayara benzer. Bilgisayar bir sorun ortaya çıktığı zaman o dışarıdan gelmiyor ki bilgisayarın için onu oturup çözeceksin. Yani bizim şu anda diyelim toplum olarak efendim toplumdaki küçük gruplar büyük gruplar olarak sorunlarımız varsa bu sorunlar bizim sorunlar oturup çözeceğiz? Yani bunu çözmeden bu iş olmaz. Hürüs varsa bile bunu çözeceksin diyelim. Yani var hadi dolaşsın baba diyemezsin bilgisayarıyla mı <Gülüyor> Nerede kaynaklanıyor? Hani bülbüller niçin kargaça şakır diye bir yazı da yazmışlar ya bunlar hakkında İsmail Karan'ın yazısından günler. Adamı bülbülce şakmaya alıştırıyorsun eğitim veriyorsun adam çıkıyor kargaça bütüyor ya bütün even boşa gitti. Niye? Şimdi dediğim gibi bunu Başkalarını da suçlayarak e, anlatmak mümkün ama yani Bunu kendi nefsimizde de büyürüyoruz arkadaşlar. Biz de biz de e, aynı bir Niye? Çünkü bakın insan soyut bir şemaya göre görmüyor. Bizim bizim tutkularımız var, duygularımız var, taleplerimiz var, gırtlağlarımız var. Yani bir sürü psikolojik fonksiyonumuz var. Bu fonksiyonlar, yaşama var, çıkarlarımız var. Ama bu hepsini bir araya getirdiğimizde bunun şey nedir, kaynağı nedir? Şöyle bir şema üzerinden giderek sildiğimiz yok mu? Sıfıştırmışız. Tamam. Bunu de bir deneme yapacağım. Tabi, bir deneme, yorum. İnsanın ontik tabakalarından kaynaklandığını düşünüyor. Bundan nihayet olarak kurtulamayız. Onun için e, başlık olarak çelişme bir insan tutarlı yaşayan. Biz tutarlı değiliz tutarlı, soyut şamalarda mümkün. Tutarlı olmaya çalışan, soyut şamalarda, geometride, mantıkta, yani içerisiz, formel bilimlerde tutarlı olabiliriz. Tutarlı olmaya çalışan insan zulmeler, kendine de insanlardır. Tekrar edelim. Mantığına göre, aşırı ilkelene göre davranan insan kendine de ailesine de etrafına da zulmeler. İşkence eder. Çok entesan iş. Benim başıma geldi bu. <gülüyor> bir karar alıyorsun ahlaki bir karar diyorsun benim için. Ama etrafını mağdur ediyorsun. hepimizin başına geliyor. Dürüst olayım diyorsun. O dürüstlük verdi seni takdın diye ama e, görev yaptığın geldiği arkadaşlarını mesela idareci olarak onlara zarar veriyor. Bu tutamlık meselesini biz yaşama aktaramıyoruz. Yaşama aktardığımızda çelişmezlik iltisi geldiği çok entesan Hem o hem o ya ya da olmuyor yani orada e, bir özdeşlik ilkesi ortaya çıkartamıyoruz. Yani hem A hem değil A'yı birlikte düşünmemiz durumunda kalıyoruz. Abi biz biliyoruz değil mi? Çelişmeniz ilkesi nedir? Onu da hemen söyleyelim. A'nın üç temel ilkesi bir de yan ilkesi var. A, A'ya özdeştir. Kendilik dediğimiz adise. A'nın kendisidir. Öyle mi? Ama burada konuşamayız. Bu bir özdeşlik kapalı ilkesi, kapanma ilgesidir. Kendi içine kapanmış. E, <gülüyor> bunun için değil A'nın olması lazım. A olmayan. Öyle mi? Ama A olmayan ortaya çıktığında ne yaparız? Bir X ya A'dır ya değil A'dır. Öyle değil mi? Çelişmezlik istediğimiz. Bir x e, hem a hem de değil a olamaz. Ya da bir x ya a kümesine ait değil ya da değil a kümesine. Bu da üçüncü şekil imkanı. Şimdi matematikselere geliyoruz. Şimdi bizim davrandığımız yönde büyük oranda bu şekilde e, davranıyoruz. <gülüyor> yani x hem a hem de değil a olarak. Nasıl bir şey bu. Bunu üzerine düşünürken, şöyle bir çözüm yani şöyle bir çözüm değil keskin ve de bulunur. İnsanın üç ontik tabakası var. Bu ontik tabakalar e, birlikte gelişen tabakalar aslında ama epistemik analize farken, bilgi analize farken bunları ayıştırıyoruz. Yoksa yani insanı ben üçe büyüdüm. Şu insan bir Kendilik. Kişilik. Kimlik. Ne demek bu? Şimdi biz bir topluluk içinde doğarız. Bu topluluğa aile, aşire, kabile, deney, kahretmeyen bir topluluk içerisinde doğarsan. <gülüyor> bu aile de olmayabilir. Annen baban ölmüştür, kazada annen ölür. E, hamiledir sana, sen doğarsın. Bir, bir toplumun içine gelirsin. Burada kişiliğini kazanırsın. Bu kişiliğin ifadesi bendir. Ben bir toplumun içinde kazanır. Hepimiz kişiliğimizi içinde yetiştiğimiz, bu illa biyolojik anne, biyolojik babayı şart koşmuyor. değil. Bir topluluk. Topluluk değil, topluluk dediğin, bu küçük ölçekli, çekirdek ayı olabilir, büyük ölçeklidir, ayı bir yurt olabilir, hak etmez. Burada biz kişiliğimizi bize kazanıyoruz. Yani bakın bundan üzere pedagoji, eğitim, düzen seyisi açısından çok durmak lazım. Yani bunlar ne kadar önemli bir şey biliyor musunuz? Yani yanlış bir aile büyümüş, yanlış bir tortul içinde büyümüş insanın travmaları düşünüyor. Öyle kolay değil bunlar. Yani. Daha sonra, ben, bize dönüş. Bu toplum içerisinde, özellikle eğitim yoluyla, burada, pardon, öğretim. burada, eğitim, burada öğretim ortaya çıkar. E okullara gidiyoruz, daha bırak onu, mahalleye açılıyorsun, o, sonra ilk okul dersleri alıyorsun, şu alıyorsun, bu alıyorsun. Bir toplumun da üyesi haline gidiyorsun benden, bize. Halbuki onlar senin için onlardı. Bakın bu siyaset fiyatçı açısından da önemlidir. Onların bize dönüşmesi minnet olmanın başlangıcıdır mesela. Bunun üzerine de durmak lazım. Nasıl biz olur? Benden bize nasıl geçilir? Onlar ve dinin topluluğu nasıl bize dönüştürürsün? Tamam mı? Bu çok önemli. Bunlar üzerine düşünmek lazım ama konumuz bugün şimdi. Akil bari olduktan sonra Burası önemli. Bu anatomiye, fizyolojiye çok bağlı. Hani diyoruz ya madde olmadan bağlı olmaz. Biz de akil bağlı olduğumuz aya potansiyellerimiz ne demekti? Bağlı olmak. mensup olduğumuz cinsiyetin e, fonksiyonlarını gösteriyor Erkekse erkeksi erkekti, kadınsa kadınlık. Ve akil olmak. Yani akıl bizden potansiyel olarak var, akil olmak yani harekete geçiyor. Düş, mahkemeye başlıyorsun değil mi? 7 yaştan sonra. Sorumlulukça. Şey. Burada artık Zat dediğimiz, tamam mı? Zat, öz, eski Türkçe'de öz, çok güzel bir kelime, Özüm, Zat yani, tekillik ortaya çıkıyor arkadaşlar. Bu bir ferdiyet, tekil ferdiyet. İnsan kendi ferdiyetini fark ediyor. Değil mi? Ben buna küçük O diyorum. Küçük O oluyorsun sen. Neyse buraya girdin şimdi. Şimdi eee şimdi geravantırdık bu şemada temelinden Bizim şeyimiz problemimiz 3 ontik tabakamızın olması. Ben biz ve son aşamada tezahür eder. Ama bilin bunlar es zamanlı gelişen şeyler. Yani önce benim gelişiyor sonra kişime gelişiyor. O değil. Es zamanlı ama e, vurgu ya da en son açığa çıkan, gücünü gösteren zaptır, ferdiyettir, Atıl bari olduktan sonra. Dünyaya meydan okuyor ya. Ergenlikte önüne bir yaşadınız işte. Dünyaya meydan okuyorsun. Yani 7 milyar insanı döverim diye düşündü insanın yani ben öyle yedim aslında. o konumlarla alakalı olmadıydı ama hakikaten kendimi çok düştü hissediyordum. Yani arkadaşlar anlatırım bazen, ben ilk yurt dışına çıktığımda ne kadar çok insanlarla bu dünyada döver kendilerinden. <gülüyor> Ve şöyle düşündüm, acaba bunlar benim İstanbul'da onları kurtarmak için geliştirdiği planlarda haberdarlar mı? <gülüyor> Önemsi olan mı diye düşündüm. Çünkü biz, ne, ne idarizm vardı bizde. Yani millet okulu sınavaya gitmek için kral, eğleneye gitmek için kral, biz okulu niçin kırardık biliyor musunuz? Türkiye'yi nasıl kurtaracağız, dünyayı nasıl kurtaracağız diye. Acayip sohbetlerimiz vardı yeni bir grup. Bunlardan haberleri var mı acaba adamları şaşırdığını düşünüyor. Hem ne kadar güçlü görüyoruz. Bu öz dediğimiz hadise, Arkadaşlar, hakikaten bir atom bombasına beden bir yolunlaşma dedi insanlar. Onun için özü santlığa altında olduğu zaman ne insanın tepkisi? Dükkan kadar uzun kaynaklarında. Kendimizi korumak, menfaat dediğimiz Şimdi burada, bunu şey yapalım, ayrıntılara girmeyelim. Topluluğun benim menfaati vardır. Menfaat ailenin menfaatleri vardır. Hep topluluk bu şirketler de küçük ölçekli bütün topluluklar şirketlere dahil değil mi? Bakın askerdeyiz. Ya aynı ordu aynı tümen, aynı alan güç bölüyüz. Bölükçülük yaptırıyorlardı bize. Bölüğün menfaatlerini koruyacaksın dedi bize bizden. Bölükçülük askerde çok önemlidir. Niye? Çünkü dinî ve ahlaki değerler orta kalktıktan sonra insanların birbirleri için ölmeseyen nedeni dostu için ölmesidir. Amerikan filmlerini seyrederseniz, orada e, bir asker diğeri için, o da benim için aynı şeyi yapardı psikolojisiyle hareket eder. Küçük gruplar sosyolojisinin ilkine göre hareket eder. Çünkü alt şeyi dolmak diye bir şey yok tabii ya adam böyle Ondan sonra vatan, minnet diye yapay kavramlar olduğunu biliyor. Ama e, Amerikan ordusundaki savaş gücü büyük oranda küçük grupların kendi aralarındaki asabiyetidir. Benim için ödüm, ben de onun için ölüyorum. Da Ölürsen daha iyi savaşırır mesela. Anladın mı? Menfaat esastır burada. Ya ben şu lafları komutandan çok duydum. Ölüğünün menfaatını düşüneceksin. Bölük dediğin işte 200 kişilik adam o da Türk ordusu o da aynen beraber, biz burada eğitim yapıyoruz, ondan burada eğitim yapıyoruz. Üç tane bölüktük zaten, hepimiz üniversite ediyoruz, o askellerle Ama menfaatçıyım. Hakikaten de bir süre sonra, bizim kadar çıktım o öbür bölükten, top nöbet tutuyorduk. Kim nöbet tutuyor lan içeride? İkinci bölük bu çıkmasın. Bu bölük değil, bundan bu kadar şu şey gibi. Şimdi bu tabii asabiyeti kuvvetlendirme için, bölük asabiyeti bir süre sonra, Arkadaşlık asabiyeti, binmeyi savaşma asabiyeti filan falan. Hamidül abi, versene gaza. Din iman Allah'tan gitsin, aklım asabiydi. Onu mu düşünüyorsun? Din, tarihli icat edilmiş en ucuz terbiye yöntemidir ya. Bu kadar orkilesi veren polis de senin gerek yok İyi bir dini terbiye mi bak görüyorsun, ne kadar polisten şey kar, kar edersin. Böyle de hakikaten. Çünkü içeriye polisi koyuyorsun, dışarıdan ya, herkesin şey, yanına polis mu koyacağız? Hakikaten şaka yapmıyorsun tarihte icat edilmiş, eğer düşünürsek, en güçlü terbiye edilmiştir. Sisteli bir kurumdur. Çok ucuzdur daha. En ucuzdur. Çok ucuzdur, masrafı yapmıyor. Toplumun ise masrafı vardır. Niye? Çünkü toplum, topluluklardan kurulduğu için masrafı, yani bir aradalığını mümkün kılar çıkardır. Masrafı sultan gelir, bakın dikkat edin. Onun için bakın, minnet olmak kolay değil. Minnet olmak için topluktan topluma, benden bize, menfaatten, vasfaata geçiş yapmanız lazım. Onun için, ee, daha önce ifade etmiştim, Türkiye'deki cemaatler ve cemiyetler bizim millet olmamızı ekliyor. Ben kimsenin cemaatle ve bir problemi yok. Bunların normal ve olağan olduğunu biliyor. Tarih boyunca bu böyledir. Yani biz insanlar, bugün, Mustafa Ocak'ın da bahsettiği gibi bin çeşitli yollarda yaşarız. Tek bir şerit olmaz bir yolla. İnsanın tabiatına aykırı, de, değil mi? Her insan bir alendir. Bir araya gelince başka alemler ortaya çıkar. Bu gayet tabidir. Bu da problem yok. Orada kalmak doğru. Gerçekten Türkiye'deki bu sadece dini gruplar, cemaatler, cemiyetler için değil, dini olmayan ideolojik gruplar içinde geçerli. Bir türlü biz olamadık, bir türlü menfaatimizi, farklı bir masrafımıza geçemek, bir türlü topluluklarımızı e, topluma dönüştüremiyoruz. Bu da bizi ortak hareket etmekten, bir ide, bir fikir, bir mevküle bağlı e, yaşamaktan alıkoyuyor. birbirimizi yiyoruz. Arkadaşlar yani ortada bir devlet dairsi çalışacak benim cemaatimden mi, benim cemiyetimden mi, benim grubumdan başlarım senin işine. Sen ne, sen durmakla mı bir devlet olurum? Ben bu devletin devleti. Hadi bunu anladı, üniversitelerde bile asistan alacak kadar benim elime hak getire. ondan sonra şu, ya böyle saçma sapan bir şey olmaz. şimdi ofis hocam olduğuna geçmiyorsun. Sinav gireceksin yani. Ankara'da da bu çok tehlikeli bir şey. Yani İstanbul'da bunu sal diyorsun, o dediğin milyonun arasında kaynıyor. hemen <gülüyor> gidebilirim? Şaka bir yana çok muzları bu konuda. Çok muzları. 14 derslerden mi? 13-14 diziler mi? Yok yok, bu durumdan ya o senden ne ya? <gülüyor> Derslerden böyle heyecan anlatıyorum ne? mi? Bak, terbesi oldum şu anda bana. Evet, yok yok, derslerde bir yok. Suikast yapıyor dersler. <gülüyor> Sen bunu bir not anlatıyorsun. Işte. Bak, gördün bu nasıl attım sana. <gülüyor> ha, ya, öyle numara çekme. Şaka bir hakikaten çok uzaydı. Çok yüzde Bunu bizim açmamız minnet Millet arkadaşlar. Minnet olabilmenin o üst çatısı yani kabileciyiz çok. Kabileciyiz. Kabileye bakıp kabileye hiç iddiazı yok. Kabile gerekli bir şeydir. Alt gruplar, toplumlarda hep olur. Hatta tek başına kabile olamıyorsun. Bir kısırdı yok. Ama geri yani geldiğinde Toplumun masraatı için menfaatinden vazgeçmeyi bileceksin. benliğini kurban edip bizgire geçeceksin. Yoksa şehit bile olamayız ya. Vatan için nasıl öyle dedik? Bunlar, bunlar da çok önemli konular ama bize konumuz değil yine. Sosyal mesajlar veriyoruz bazen tabii de. Peki kendiğin, tekrtiğin, ferdiyetin için ne? İşte orada fazilet, erdem Fazilet. Erden, arkadaşlar, tekillikte, ferdiyette, veyizlikte ortaya çıkar. Çünkü fazilet, yani bir şeyin ahlaklı olabilmesi için bir iradi olması lazım. Bakın, iradi ihtiyarı neyse olması lazım. Verildi bir amaç için olması lazım. Bu amaç, belirli bir karar ve tercih. Şimdi bu kavramlar için tek tek eee cevaplayacağım şey ama bir kere iradidir. Bakın senin burada iraden menfaat ve maslahatı absolümüş vaziyettedir. Çünkü toplumunu korumak için toplumun menfaatini önceleyebilirsin ya da toplumun maslahatını önceleyebilirsin. Burada ise iradiğin ve bilinç ilişkisi burada en önemli şey irade zihne demek bilinç eşliğinde bilinç Şimdi klasik betimlerde çok endesan bir şey söylerler. Birinci teşvik ettiği bir eylemde ki amaç fazilet bu ne demek? Yani niye bunu tercih ediyoruz? Buna çok entesan bir tabir konu. Tercih bilen önce. Yani hiçbir gerekçesi yok. Sadece erdemli olmak için. Sen ona inanıyorsun, böyle davranmam, bana zarar verse bile, menfaatimi ve maslahatımı e, ortada kandırsa bile ben böyle davranacağım. Delikanlık bunu gerektiriyor mesela. Dursun bunu gerektiriyor. Bu, bunun bir gerekçesi yok bir sebebi nedeni yok. Böyle yani. Bizatihi o iyi olduğu için ya da doğru olduğu için ya da güzel olduğu için iyisi. Buna derecesiz bir tercih Şimdi bakın üç ontik tabaka ve üç amaç. Fazilet, menfaat ve masra. Hadi gel ayaklı olalım. İşte çatışma burada. Onun için ben çok önemlidir. Burada eee Kendilik bir özdeşlidir. Buraya çıktığın zaman şu ben o kadar güçlü olması lazım ki kişiliği güçlü olan insanlar ancak şu kendilikle kimlik öz zat ile biz arasında bir denge kurarlar. Bizim tutarsızlığımız çelişmezliğimiz çelişik davranışlarımızın nedeni e, toplumdaki maslahatlar ile. Bizim fert düzenindeki erdem anlayışımız arasındaki bir çalışmadır. Onun için kesinlikle bir tutarlılık olamaz. Ben ne kadar doğru bilirsem bileyim bildiğim şey hamiyoldur. Anladın mı? Toplumun maslahatı çok geniş bir kavramdır. ve buradaki menfaat işin içinde. Ben yalıtılmış sunut bir adada yaşayamam ki. Yani Hay bin Yaksa'nın İbn-i yazdığı Hay bin Yaksa'nın olması mümkün değil. Bir geometrik inşaatı var. Bir masaldır. İbn-i Abdül dediği gibi masaldır. Fakat İbn-i Abdül öyle diyor. Masaldır bunlar Sadece okumur mu? Çünkü hayat öyle gitmez. bahsetmiş bahsetmiştik derslerde İbn-i Nefis'in İbnü Tüfeyle yazdığı reddiye gibi tüfele herkes bilir. Haybin yaksa herkes bilir. Ama İbnü Nefis'in ileri sardı kamiliği kimse bilmez. Niye işimize gelmiyor? Çünkü İbnü Nefis diyor ki baba toplum olmadan ağlar. İkizler. Evet. Toplumda, yani bizim Mesud, Hasan dalı, Hüseyin dalı var. Nerede onlar? Hasan dalı, Anadolu biliyor Bu iki tane Melinin kardeş, iki Melinin eee hikayesi de bu. Birinin ateş, biri de şey, keraveti diyelim ateş, öbürlük de buz yan yana geldiklerinde sohbet etmek için asar kalmış ateşte buzu, ateş buzu eğitmezmiş. Bu çok önemli değil. inan inanma. fark etmez yani, bizim işe, oflar için bir sıkıntı yok, her şeyin yürürüsü olduğu için bizler. <gülüyor> bir gün, e, işte hangi misafirle beraber diyelim ki Hüseyin efendi şehirden bakıyor. Gidiyor dağda evliyalık yapıyor, Yaşığı ediyor. Uzun yıldan sonra kardeşini zehirte diyor. Kardeşi de kurdunca o sırada bir hanım geliyor. Hafif ayağını çekince bacağını görüyor. Nefsi dinlenme aldığı ateşte buz eğitiyor. Şimdi Hüseyin olan, has, yani Hasan olan Hüseyin diyor ki oğlum dağda evliye eşek bile olur. Şehirinde evliye olacaksın. Bakın bu çok önemli bir e, karakterttür. Biz <gülüyor> Toplum ve toplum içerisine terdiyediklerimizi kazanmıyoruz. Bağlılır çünkü yüzoftan anlattıkları masaldır. Efendim, insan öz, özünü gerçekleştirir. Baba sen 18 yaşına geldiğinde özünü idrak ediyorsun. 18 18'e kadar hapı yukursun da. Benim gibi terbiyeden, eğitimden, öğretimden geçiyorsun. Alacağını sana ne yapar? Niye Fransız kendi özünü idrak ettiğinde Fransız dışında bir şey olamıyor? Hadi o bakayım. Öz dediğimiz hadise. Ya da zat dediğimiz hadise, kendilik dediğimiz hadise zaten e, kişilik ve kimliğin üzerinde inşa edilir. Onunla birlikte inşa ediliyor. Onun için özünü kurar ama insanın kendi özünü kuran imam ettir. Ama edebiyat olarak güzel. Zaten çağdaş, Fransız, Felsiz, ama Felsiz, Fransız edebiyatlar. Hatta büyüdü biraz. Güzel laflar. Onlardan bir şey çıkmıyor zaten. En sonunda şiir, tiyatro yazarsın, roman yazarsın. Felsizim bu değil ki. Aferin sefer bir kere, civan soğuk olacaksın, analiz edeceksin, çözümünü yapacaksın. Kavramsal düşüneceksin. Olur mu öyle şey? Ee, o açıdan böyle bunlardan bulamsın, kendilik falan yok. Dağdan mı büyüdü sen? Soyut bir insan olmadı, soyut bir toplum da olmaz. Ha, denektör araştırma yaparken biz bunları soyut düşürebiliriz. Geometre gibi. Geometre yapmıyoruz, yapıyoruz. Ama bunu fiziğe buladığımızda, ne bileyim ben, e, leğer, gerçekliği örgüladığımızda, soyuttaki gibi çalışmıyor. Şimdi burada da benzer bir şey var. Bilgiyle eyle arasındaki zorunlu ilişki ancak soyut alanda geçer. Topluluk ve toplum, menfaat ve maslahatın olduğu yerde fazilet çok pahalıdır arkadaşlar. Tutarlı yaşayan insanların kayıplarını kendi nefsinizde de yaşamış olabilirsiniz, görebilirsiniz. Adam marginalleşir, İtilir, kalkılır. Var böyle adamlar? Önemli olan burada dengeyi kurmaktır. Bu dengenin anahtar şeyi bendir. Onun için topluluklar çok önemlidir. Aile çok önemlidir bu açıdan gençler. Yeni aile kuracaklar ya da aileden yeni kurmuş olurlar söylüyorum. Biz biraz yükselt büyüdü. E, ben, benlik, o kişilik e, çok önemli. Dengi yok oluyor. Dengi zayıf olan, bu dengeyi kuranlar. Şurası, e, burada soyutluk, burada somutluk, aşırı somutluk var. Bu dengeyi burası, sallamak zorunda. Dengi düştü olan, kişiliği düştü olan insan, kendiliğiyle, bizlik arasında, maslahatla fazilet arasında ve menfaat arasında bir denge kurabilir. Dolayısıyla ahlak, gerçeklik küresinde, Bilgi ile arasındaki ilişki yaklaşık ilişkisidir. Tıpkı ideal geometrik daire ile reel geometrik daire arasındaki yaklaşık ilişkisi gibi. Çalışıyor mu, çalışıyor. Ama lazım nesne ilişkisi yok. Niye? Burada çünkü amaçların ilişki olması ve insanın tutkularıyla efendim, şehvetleriyle, arzularıyla bir bütün olarak ele alınması Şimdi ilginç olan bu. Ayrıntılara girmeyeceğim şimdi buna. İlginç olan şudur arkadaşlar. Tasavvuf bunu tespit eder. Tasavvuf insanın soyut olarak idrakini mehdeder. Şimdi tasavvuf çok ilginç bir şey. Tasavvuf, Herkesin tasavvufu kendisine de. Bak tasavvuf minnetin yanlış amacı bir yerde konuşuyoruz bizim bir e, kayser hocamız, bizim kültürden <gülüyor> hiç haberi yok, Türk müdür değil mi? O bile çalışılabilir. Yani o Türk olmak da böyle yani bir his falan değil, ya, tür, kültür işi bu kardeşim, bir bilinç işi ya. Adamın kendi kültürüne zele kadar bir nöktedik ya, yani, insan değil Bu miskinlikler, bu fakirlikler bunun edebiyatından dolayı biz çok çektik. Nerede çıktı ya, bu? Yani bu var de el fakir yani, diyorlar kendilerine de bir, ondan sonra... Ee, fakirlik edebiyatı yapılan, fakir, fakir, fakir, adamlar zengin oluruz, fakir kaldırız. Vallahi bu kadar basit düşünüyorum ben ya. Yani. Benim oradaki bir fakirin ne alakası yok ki ya. Orada bir fakirin varlıkla alakası var. Varlığını Tanrı'ya borçlu olmak ya. Yani ontolojik bir taviri adam hayatı var mı gibi ne demekle alakası var? Yeftekru ila, mesela el abdu yeftekru illallah. Ne Min Minciyedi vücut. Bu varlığı bakımından hepimiz Allah'a muhtaçız. Bu ya. Lan ben hiç fakir bu tasavvuf tanımıyorum ki. <gülüyor> Bana bir gösterin ağaçla. Şimdi ha, şu var. Hep söylediğim şey var. Of, var iken yok gibi yaşama becerisidir. Şurayı güçlendireceksin. Denfaat ve vasbaat seni köleleştirmeyecek. Ağaç olmayacak. Tamam mı? tasavvuf var iken yok gibi yaşamaktır. Peki yok iken yok gibi yaşamak ama o sefillik lan o. <gülüyor> Öyle bir iddia yok tasavvufta. Tasavvuf diyor ki sahip ol ama yok gibi yaşamak. Ne demek bu? Onun kölesi olma. Malın, mülkün, menfaatin, maslahatın kölesi olma. Amacın olmasın. Şimdi hem, hem de bu zaten difane örnek verilen özellikle İran Devrimi'nden sonra ya biz Türk'ten böyle bir uyumumuz var. Hep dışarıdan kendimize bir şeyh Bir Olmıklı 10'da burada bayilini açalım. Sadece maddişelere de manevi değil. Bir adam uzakla burada bayilini yapsa, Ben kendini kendini açalım. Şey Niye bayilik yapıyorsun? Hemen İran'ın İran, ilk etkisi. Ebu Zenevli faali. Hani şeyleri artık ben. Ebu Zenevli Sahabe döneminde 10 zenginden 9. zengindik. 9. adam. Ne sanıyorsun sen? Fakir bir adamın fakirlik karşılıklı yapmasının hiçbir etkisi olur mu? E yok bir benzin kadar işte. Gördün Türkiye'de fakirli devriyatı yapanlar, gerçek anlamında biraz yorumcu gördün ne olduğunu. Geç olur sen. Bir zengin adamın malını de düştü o. E bu zaman ifağıyla mal arın karşı değil. diyor ki kölesi olmayan peygamber gibi davranın ama bundan yedin. Yani tasavvuftaki o meşhur ilki unutmayın. Akşam vazgeçemeyeceğin şeye sabah sahip olmayacaksın. Abi sahip olmak geçecek anlamı değil. Sahip olmak akşam benim minnet senden bütün malını istedim vereceksin. Senin, benim özün ona yapışık olmayacaklar. Dediğin bu. Abdurrahman Karnı Deynani'de ya atının nalı altından adamın be kardeşim. Meşhur durumunun hikayesi. Ben altın ancak atının nalı olmayan ayak görürüm diye adam. Ne fakir? Kim fakir? Ahmet mı fakir, Şahı Nakşibend mi fakir, Ahmet Geseni, ne fakir Ahmet Geseni'yi, binlerce insanı duyuyoruzdur. Rivayete göre 90 bin tanebe yetiştirmiş. Hepsinin bakımını kendisi yapmış. Bu malar mülke, e, aynı şey felsefede de vardır. Biz felsefe bölümünde öğrencilere, ben arkadaşım anlatır mı Felsefe diye sorulur. Felsef, filozof nedir? Sümüklü, yıkanmayan, yırtık fırtık yine adam. Fakir fugar zavallı. Gösterim dedim bana bir tanes. Van Platon. O kadar zengin ya da özel akademiyi kuruyor. Aristoteles bizkilerin başucusu. İkisi ya filozof. Kim bir devletin yöneticilerinden. Hangi filozof kan profesör, depert, kılavuzlara ders Kim fakir mi? Evetim siz ne oldu diyor sen? Allah elhamdülhah. O zaten kalabilir olduğu oldu? Başta kaya. Çünkü gençlerin o bir yaşam, bir tercih on. Köpek mi diyor. Adamın felsefesi o zaten. Ben hiç Sümüktufuzof görmedim. Gençler mi? Hegel he gelmefse de diyor gençlerden. Niye aynı okulu okuyorlar? Dünyada bir adam e, Almanya'nın en zengini ne Özel arabayla gidip geliyor. Fazla katil babası. babası. Kim fakir? Sufiler de öyle. Sufiler hepsi büyük tüccardır. Tacir dediler. Geç onu sen. Ama şu var. Geri gelenin normalinden bir gün namaz bir saat saatte vazgeçebilir. O nefis terbiyesini yapmışlar. Merdan'a fakir mi zaten diyorsunuz? Saadettin Konevi? Vardan özel canlısı var ya. Hep fakir. Hepsi devletin en üst makamlarında yönetici bunlar. Çok yanlış anlıyor musunuz? Fakiri, o miskinler var ya onlar. Zaten miskin o adam. Sufi falan değil ya. Fakir dediğimiz budur yani. Varlığını adam hiçbir zaman kendine ait, kendinden, zatından versaydı. Buraya çok dikkat etmek gerekiyor. Şimdi benzer şekilde bizim ee, ahlak anlayışında da mutlak anlamda tutarlı bir şey göstermemiz mümkün. Sufiler, bunu fark etmişler. Biz insanın tutkularına bir analizine giremeyiz. İnsanın şehvetini, insanın ve kanibini, diyor. İnsanın günah işlemi varlığıdır. İşlemek, günah işlemek ona verirmiş ortik bir ayrıcalıktır. Bakın, dikkat edin niye? Hadis-i Şerif'te ne diyor? Siz hiç günah işlemezseniz, sizin yerinize günah işlemeye meyilli. Ee, bir kavim yaratılır ki ona tövbe etmez. Günah ne olacak? Günah bilinçsiz yapılan bir şey değil ki. Arkadaşlar günahı anlamıyoruz biz. Ramazan'da oruç tutarken bilmeden su bir orucun bozulmuyor. Bilincin eşit yetmediği bileyle günah olmaz zaten. artık. Bilinçli yapılan bir şey yapıyorsun ama sonradan böyle sen ki ya tüh, zarar verdik ya ayır ettik. Bir daha yapmayın, budur günağı. Onun için süfrenin de günah işlemekten ülken insanca yaşayamaz. Çünkü insan, âlemin, şeytani, meleki sıfatlarıyla birlikte insandır. Biz melek değiliz, makine değiliz. Şimdi süfren onun için bu varlık, bilgi özdeşliğine lazımdır, şiddetle karşı çok. Onun için hiç çok unutulduğu gibi, orijinal İslam ahlak, İslam kültürü diye. İslam derken beni sevmem böyle İslam'ın sıfat olarak kullanılan İslam'ın Müslüman, İslam, İslam sinema, İslam'ın hırsızlık, İslam'ın her şeyi başka İslam yapıyoruz, neşvi başlıyoruz, değil mi? Öyle mi Türkiye'de? İslam'ın defile, İslam'ın tür ağzı bozulmuş şeyler kadar gidecek bu. Görüşmeliyiz. İslam bir kere saptır, sıfat olur ne sıfalı olarak İslami ekonomi, İslami devleti, peçok onları sarkıyor. Yani İslami Müslümanların yaptığı işi işini rastediyorum. İslam nebindeki orijinal ahlat düşüncesi pek çok konudur. Yani tasvufta, benim kararım. Bu benim kişisel için, henüz daha çok bu meselelere yutabe etmedim ama yakaladığımı düşünüyorum. Mesela Helebi'nin, Helebi, Menazübü Sahili'nin diye bir eseri var. Çok önemlidir. Ee, bunun şimdi incelemesini yapıyorum ve İbn Kāim, yani Cevzi'nin buna yazdığı e, şer Türkçe çevirdi bu şer. Şimdi es eserin e, e, adı çok edesat, Medar-i Esaliki, yani sulh eden kişinin verdiklerini. Bu bas hayat basanaktır yani. Niye? Beyne menaze iyya kenar ve iyya kenestendi. Ayı da almış. Yani yalnız sana kulluk ederiz ve yalnız senden yardım dileriz arasındadır mısın? Niçin yardım ediyorsun? Eğer kul zorunlu bir ilişkiyi gerektirse kul olmak, niye yardım ediyorsun ki? Yanlış yapmayacaksınız artık. İnsan sadece kul değil, aynı zamanda yardım. İyyâken, bakın bu Arapçada biliyorsunuz, bu zamirler başa gittiğinde vuruldu. İyyâken, yalnız senden. Şimdi bu çok önemli bir nokta. Oturur, bu kitap. Bu adla, kitap yazıyor adam. Şimdi, bu açıdan şöyle ben e, ilk şeyimi söyleyeyim, tespitimi söyleyeyim size. E, Suflere göre ahlak, ferdi bir davranışla, bilimciyle eşlik bir alanda ortaya çıkar. Bilgiyle eylem arasında mutlak determin demiş, sorunlu edilmiş yoktur. İnsanın kararları bir irade. Bir, karar, bir amaç, bir karar bir tecrü sürecini e, gerektirir ve e, ilişki e, ana dilimizde söyleyelim yani conditional causality yani şartlara gerekçelere bağlı bir zorunluluktur. Şartlar çünkü öyle şartlar olur ki siz çoktan çabuk kararınız tercih o yönde alabilir. Şimdi diğer bir devlet bile bulursunuz. Maaşınız beğenilir. Düşvetan biliyorsunuz. Çok dikkatlisiniz. Ama hiç bir akşam yok hayatınızda. Yani bana böylesine henüz ahlakta Ama çocuğunuz alansızlı hastalara kalan. Doktora gittiniz. 1 milyon dolar getirirsiniz. Garanti dönüşecek. 1 milyon dolar. Ne yaparsınız? O sırada da sizin çalıştığınız masada bir proje var ve o projeyi geçirmek isteyen firmada size bir çanta verirler. Hadi bakalım. Hayatın içinden konuşacaksın bana. Efendim ben almam. Ha şartlar hepimiz onlara soyut konuşuyorsun diyor soruları. Şeytan ortada yokken şeytanla kılıç topuşturma çok kolaydır. Ay bitti. Şeytan geldi, ne yapacağım? Onun için ne diyorlar ki şeytanla kılıç topuşturmaz. Dua, akış zülfenin duasıydı, Allah bu şartlarla bunu davet etmesin. Allah insanın iddialı olduğu yerden iddia ediyor. Titreyen, titrediğin çok gözüne düşüyor. Belli olmaz. Büyük konuşmayacaksın değil mi Sufi? Tasavvuftaki en önemli ilgilenem. Büyük konuşma. Tekebbür. Çünkü şartlara göredir bunlar. Senin o zaman ben kişiliğini, kimliğini, kendiliğini, benliğini, bizliğini görürüm ben seni. Condition dedikleri, şartlara bağlı dedikleri bu. Aslında bu uzun şeyde büyük ölçüde İslam kelamcılarının nedensellik anlayışının insan eylemlerine uygulanışıdır. Yani o maddetenizminden illet-muhare ilişkisinde biliyorsunuz kelamcılar da şartlara bağlı neden vardır Bunun uyguluyorlar sufiler. Farklı ya da değiller. Şartlara göre belirlenmişler arkadaşlar. Çok büyük konuşuyoruz. Soyut şemalarla konuşuyoruz. Halbuki ahlak Adada olmaz, topluluğu olur İbn-i Nefis'i geliyor. Adada, oraya olmaya gerek yok ki. Niye? Çünkü ahlaklı olabilmek için en az iki insan lazım. En az. Hiç insan yok, ben ahlaklıyım. Kime karşı? Ya bir insan toplamış olan değil mi? bir konçu ne dedi, diyor İbn-i Nefis? Ki İbn-i Nefis bir tabiptir, biliyorsunuz. Dediğim gibi, henüz e, bu tasavvufi cepheye daha yeni çalışıyorum, inşallah e, bildirince e, bize tanrım ve arkadaşlarımla ilgili eğer daha da edersek şu çok hızlı bir anama, daha da edersek sizinle paylaşabilirim, e, diyorum. Ve hepiniz ben deyince, hepimize teşekkür ediyorum. Suçun isaret değilsek affola! Arkadaki arkadaşlar da hakkını helal etsin. Bayağı bağırdım. <gülüyor> Sesim de bayağı kısıldı. Sağ olun. var. alacak mıyız? Var mı sorusu olan? Buyurun efendim.